Seyyare Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar Merhaba, sizin günaydın Merhaba, bonjourno <gülüyor> İtalya'dan anlaşılıyor herhalde Evet, evet. İtalya, İtalya, İtalya. İtalya ile Türkiye'nin aslında çok benzerlikleri var diye hep anlattık, konuştuk, yazdık. Ee, yani ben yazdık derken sadece kendimi kastetmiyorum tabii ki. Türkiye'de hani çok benzetilir. Ee, İtalya'nın Türkiye ile paralelliği hep kurulur yıllardır. E, hakikaten de öyle. Şimdi bir de ekonomist tarafından çıktı. Berlusconi'ye de biliyorsunuz ekonomist. ...çok hoş olmayan... E, ...bir eleştiri... ...der Ka Son kapağı değil mi? Evet, evet, evet. Türkiye'de... ...tabii he hemen magazinleştirilmiş... ...bir şekilde şey olarak çıktı. E, bir e, bütün... ...ülkeyi beceren adam falan filan gibi... ...Berlis Korniye. Yani e, aslında... Ama öyle de yazıyordu şey. başlığında değil mi? Evet. Who's an entire country... ...deyince yani... yani ...kudoy'da tabi şey de olabilir... İlla. berbat etti. <gülüyor> Cermin, evet yani hani onun, onun dışında çok kötü dolandırdı falan filan gibi de alabilirsiniz ki o biraz dolandırmak üzerineydi yazı yolsuzluk üzerineydi ee, yani şeyin e, Berlusconi'nin e, ya yani ülkenin en zengin adamı haline gelmesi ve 94'ten beri artık yani 94 yılından bahsediyoruz İtalya politikasına damgasını vurması. Ya bunun getirdiği erozyonu düşünebiliyor musunuz siyaseten? <gülüyor> Aman evet. ya abim ya düşünce hakikaten nedir bu? Ya 94'ten beri bir askeri darbe yönetimi falan değil Berlusconi yönetimi altında olmak yani eşit derecede kötü bir şey herhalde. Ve son derece pervasız, <gülüyor> küstah da davranabiliyor. Yani, Korkunç artık yani bu e, bunga bunga partileri bilmem ne falan filan yani artık... E, evet yani how low can you go dedikleri gibi artık daha ne kadar hat düşüklüğün, düşüklüğün evet. had safhasındaydı yani. Evet evet düşüklüğün sevkinde bir durumdaydı. İtalya'da ama mesela onlar çok fazla... Ee, belki tepki toplamasının sebebi artık hani çok genç yaşta artık kızlarla 18 yaşının altına in, inince sorun baş göstermeye başladı daha çok ee, İtalya'da çünkü... o suç değilmiş bu arada ee, yasal araştırdın galiba yok İtalyan bir arkadaş söyledi de 16'ymış yasal limit ee, şey e, suç para karşılığı olduğu zaman oluyormuş çıkıyormuş suçun unsuru. Aydınlandım bu konuda hiç bilgim yoktu <gülüyor> teşekkür ederim. Vallahi yani şey şu veya bu şekilde yani kadınları ah, da sonunda rahatsız eden bir noktaya geldi. İşte kadınlar da gösteriler yaptılar vesaire. Tabi bir de işte bu P4 konusu var. Gladion'un bir zamanlar o P2 locası vardı. Liciocelli miydi neydi? Evet Liciocelli'nin. O Lich hatta yani o zamanlar işte o bir sözde mason lojası. Şimdi sözde deyince komik oluyor. Çünkü sözde lafı işte sözde diyorum çünkü yani mason lojası falan dediğim Mason hocalarının tarihte başka bir anlamı var. Çizgisi var vesaire birazcık böyle çok gizemli falan filan bir şekilde anılıyor. İlla öyle olması gerekmiyor. Bu yani bir Gladion'un kendine aslında biraz daha böyle ne diyeyim bir gizemli meşruiyet kazandırmak için bir bu, bu tarz tarikatlarda yok efendim şehirlerde mason localarıydı falan filan gibi böyle birazcık egzotik gözüken şeylere e, ne diyeyim örgütlenmelere e, yaklaşımı var yatırımı var diyelim öyle bir şeyler bu o yüzden peki mason locası da e, bir adeta sosyal kulüp gibi aslında Gladion'un sosyal kulüp hali diyelim iş adamlarından gazetecileri vesaire bütün bu işte e, silahlı örgütlenmenin e, sivil kanadını oluşturan insanların bir e, ne diyeyim açık sosyal a evet. zamanlar Facebook yok <gülüyor> bu tabi e, P4 de şimdi bunun e, 90'lardan sonra işte bittikten sonra diyelim. O zamanlar Gladio'nun defteri sözde dürüldü diyebiliyoruz İtalya'da. Halbuki öyle değil. Bir şekilde işte o sosyal ağ, o kültür daha doğrusu, gladiyo kültürü devam ediyor. işte bugün günümüzde de P4 diye böyle bir şeyin olduğu ve bir numarasında Berlusconi oldu iddia ediliyordu. Şimdi işte o soruşturmalar falan filan da tekrar gündemde. Fakat Berlusconi ben güçlüyüm, çoğunluğa sahibim diyor. Ve işte bu tabii Lega Nordun bu ayrılıkçı ve aynı zamanda son derece milliyetçi siyasi hareketin desteğine ihtiyacı var kuzeydeki kuzey İtalya'nın bu hareketi güneyden kurtulmak isteyen göçmenlere karşı olan onların Umberto Bossi işte şeyi patronu onun desteğine ihtiyacı var hükümette kalabilmek için tabii Umberto Bossi de neler istiyor en başta göçmenlere karşı son derece sert bir politika zaten İtalyan'ın çok da öyle sevimli bir politikası yok göçmenlere karşı ama daha da sertleşsin deniyor ya tabi aslında işin trajik tarafı e, İtalyan'ın kendisinin bu kadar göç vermiş bir toplumken tarihinde göç bu denli önemli yer tutarken şimdi göçmenlere karşı bu kadar sert ve e, ...zalim bir tavır benimsiyor olması. Evet ama bu da şaşırtıcı değil... ...bir açıdan evet. çünkü... E, ...çeşitli örneklerden gördüğümüz evet. gibi... ...en zalim olanlar... ...mazlumlar olabiliyor. Öyle de bir söz... ...bile var yani mazlumun evet. zalimliğinden... ...korkmak lazım çünkü... ...onlar en iyi bilenler ve... ...en çok unutmak isteyenler oluyor... ...genellikle de. Evet, evet. Ya, işte, ...işte bu... bu, bu e... Bu birkaç gündür mesela şeyin üstüne düşünüyorum. Türkiye'de tabii gündemde olmayan bir konu da göçmen ileride Türkiye'nin giderek işte bu ekonomik çekim alanı olması özelliğiyle işte göç alması ve bir göçmenliğin de Türkiye'de bir konu haline gelmesi muhakkak söz konusu olabilir. Almanya'ya da göç vermiş bir ülke olarak bu kadar. Almanya değil aslında bütün dünyaya tabii de. Nereye gitseniz Türkiye'den birileriyle karşılaşabiliyorsunuz. Öyle bir özellikle aslında göçmen açısından Türkiye'de. Belki bir gün gelecek biz de göçmen nefreti ve göçmen istememe üzerinden bir siyaset yapan bir takım hareketlerle karşılaşacağız. Şimdi gündemde değil tabi Kürt sorunu vesaire yeterince gündem oluşturuyor ama. Avrupa Birliği'nin baktığımızda şu an önünde iki tane büyük sorun var. Tabii bu Eurozone işte şeyi, genel olarak bu Euro'nun ne olacağı ve işte ekonomik sorunlar. Bir de göçmen sorunu ki Avrupa'nın bir nevi Kürt meselesi bence çözümsüz kalan ve bir türlü bir zihniyet yapısının bakış açısının değişmemesinden dolayı çözümsüz kalan daha doğrusu bir sorun. Ee, ve e, a, Avrupa'daki bu korku aslında e, göçmenlere yönelik korku e, sorunu sürekli besliyor ve e, devam etmesine yol açıyor. Mesela işte son bir clandestino diye şey vardı e, Avrupa Birliği'nin araştırma projesi ki clandestino yani projenin adında da zaten e, kaçak demek clandestino. E, oyda mesela şöyle bir şey geçiyordu e, cümle geçiyordu. Ee, mesela Fransa için söylüyor bunu. Ee, kamuoyu o kadar göçmenlere karşı bir, e, kamuoyunda öyle bir imaj var ki yani sürekli e, şeyler, göçmenler kapımızdan içeri girmeye çalışıyor. Ondan sonra adeta bir böyle e, şehir söz konusu, göçmen saldırısı böyle... Ee, oluk oluk akan insanlar söz konusu Ve bu insanların hepsi e, Son derece işte fanatik dinci e, Son derece işte şey Kırmızı e, Mesela işte söz konusu olan Fransız kamuoyu ise işte, Fransa halkını yok etmek için adeta yola çıkmış insanlar Yok etmek derken yani Bütün o kültürü Fransa'nın ne özelliği varsa Onu epritecek yok edecek Bir insan güruhu Allah Allah midalarıyla geliyor gibi Tabi işin doğrusu böyle değil Şeye göre bu şey, bir e, araştırma merkezi var gene e, göçmen politikaları merkezi diye e, onun e, mesela şey söylediğine göre ifadesine göre e, Avrupa'da böyle e, bu Arap baharından vesaire Libya'daki olaylardan falan filan sonra bile Avrupa'ya öyle Korkunç bir göçmen akını yani tabii ki olacak elbette ki sayılar artacak ama öyle bir akın şeklinde insanlar geliyor olmayacak diye bir tahminleri var. Bu 1993'te kurulmuş Avusturya ve İsviçre'de faaliyet gösteren bir örgüt bahsettiğim ve bunu söyleyen de Peter Witherman diye Financial Times'a e konuşan bir şey bunun bu örgütün uzmanı ve aynı zamanda yöneticisi. Hakikaten de rakamlara baktığımızda şimdi son bir yılda Avrupa'ya yüz bin tane kaçak göçmen gelmiş. Ya bu nedir? 500 milyonluk bir nüfusun olduğu alandan bahsediyoruz, bir bölgeden bahsediyoruz. %0.02 yani. Bu göçmen akını dedikleri, insan akını dedikleri bu. Evet, bunun Mahir'le de epeydir üzerinde evet. durmaya çalıştığımız, ısrarla altını çizmeye çalıştığımız konulardan biri de bu çok abartılıyor. Zaten evet, bu kullanılan terminoloji de kullanılıyor. Ee, problemi evet. yaratan konulardan bir tanesi. Kaçak göçmen mesela. Evet. Yani. Yani bütün haberler BBC gibi e, en aklı başında ajanslar filan da kullanıyor bu terimi. Kaçak göçmenler yakalandı. Geçen bize Keşfedildi. De Anadolu Ajansı'ndan mesela gelen bir haberde işte e, Türkiye'nin bu geri kabul anlaşmasını imzalama e, noktasına gelmesiyle bağlantılı olarak işte kaçak göçmenlerle ilgili e, işleme merkezleri kurulması hı hı. detayı vardı. Yani e bu hakim bir terminoloji oldu artık. Ee, evet, mesela, illegalize ediliyor dil üzerinden de bu şekilde. Ya da mesela bir Meksika'da tabii dünyanın en önemli yerlerinden biri de göçmen sorunun yaşandı. Amerika'da, Kuzey Amerika'da <gülüyor> filan. Ama e, şimdi mesela şöyle haber dili kullanılıyor. İşte bir şey kamyonda keşfedildi, bulundu. Dis <gülüyor> discover deniyor. 500 evet. kaçak göçmen. Yani akıl evet. almaz bir dil kullanımı var. Evet, evet. Yani kesinlikle öyle. Ve, e, bugünlerde Cenova'da bir tane sergi var. E, Galata isimli bir müze var Cenova'da. Genova, bir liman şehri bu arada İtalya'da. İtalya'nın e, en önemli liman kentlerinden bir tanesi. E, ve tarihte de Christophe da aynı zamanda şehri olması dolayısıyla... Hı -hı. Ee, çok tartışmalar var. Christoph Colombo e, acaba İspanyol mu, Cenevizli mi diye. E, ve bunun tarihçilerin karar verdiği nokta onun Cenovalı olduğuyla, Kendisinin ifadesiyle ben bir Cenovalıyım. E, Çünkü e, bu yerel e, dilde, e, diyalekte Zenoa deniyor. E, Galata Müzesi var burada. Ga bir denizcilik müzesi bu. Ve Galata, e, Ceneviz ...dilinde aslında, diyalektinde e, deniz kenarındaki depolar mana, manasına geliyor. Ve bundan dolayı Galata kullanılan bir kelime aslında. İtalya'da başka yerde yok e, bu kelime. E, Galata Müzesi'ndeki bu göç e, sergisi e, 1800'lerin sonunda e, ve 1900'lerin başına kadar devam eden ve Amerika'ya olan e, göçü anlatıyor ve çok çok çok e, hak hakikaten bu göç hikayeleri çok çarpıcı insanların yani o yani şu anki İtalya bizim göz, gözümüzde işte Ferrari'ler Lamborghini'ler güzel kadınlar erkekler falan bir moda vesaire bir e, güzellik beşi işte, yemeğinden mutfağına vesaire ama yani yüzyıl başında tabii durum hiç öyle değil ya insanlar sefalet içindeler İtalya'da e, işte o ha, kö, kırsal kesimden özellikle Akın akın Amerika'ya olan, yeni dünyaya olan, sadece tabii Kuzey Amerika değil, aynı zamanda Güney Amerika'ya olan kaçış ve insanların nasıl bir sefalet içinde gidiyorlar. Mesela 1500-2000 kişi bir geminin içinde düşünün o zamanın şartlarında ve bunların çoğu yani inanılmaz kötü şartlardaki yatakhanelerde vesaire, tıkış tıkış, tepiş tepiş, sardalya gibi gidiyorlar. Yolda bir kısmı ölüyor. Özellikle çocuklar falan için korkunç bir seyahat ve oraya kadar Amerika'ya ulaşabildikten sonra da tabii sizi zorlu bir sınav bekliyor. Gelir gelmez işte kontrol edili ediliyorsunuz baştan aşağı işte de tepeden tırnağa işte ma masanın kaç ayağı vardır gibi <gülüyor> şeyler sorularla sizin zeka seviyeniz test ediliyor. Hani bu gene hani kolay soru gibi gelebilir ama bir yandan insanlara hakaret yani düşünün. Evet, tabii. Ondan sonra e, bu böyle aşağılayıcı bir vaziyette e, yeni dünyaya adım at, atıyorlar ve geri de çevrilebiliyorsunuz. E, tabii korkunç da bir sistem o zaman belki vize falan filan tabii yok ama e, isminizin listede olması gerekiyor. Bir liste hazırlanıyor, gemi listesi ve kaçaksanız gene işte o kadar yolculuktan sonra aynen geri post alınabiliyorsunuz. E, ortada dönen rüşvetleri düşünün. İsminizi listeye koydurmak için Yani yaşanan dramların haddi hesabı yok İşte o Yolculuk sırasında salgın hastalıklar Vesaire Bunları çekmiş olan Bir toplum Şimdi yani İtalya'nın o dönemde Yani 19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın başı döneminde 7 milyon göçmen vermesi Durumu var Sadece bu Amerika'ya Yani Amerika Birleşik Devletleri'ne şimdi İtalya'da yaklaşık 30 milyon kişinin Pardon şeyde Kuzey Amerika'da şeyde Amerika Birleşik Devletleri'nde 30 milyon İtalyan kökenli insanlar bu 7 milyon oraya göç eden şimdi işte 30 milyonluk bir nüfus olmuş İtalya'daki yani demek ki birçok insanın hemen herkesin bir şekilde bir akrabası tanıdığı eşi dostu Amerika'da ya bu denli kültürü etkileyen bir e, durum aslında bu göç hadisesi e, bu, bu travmalardan sonra insanlar bunları yaşadıktan sonra e, hakikaten neden yani zalimli işte mazlumun zalimliği falan filan dedik ama tabii bu da bilmiyorum ne kadar e, açıklıyor evet bilmiyorum çeravuna volta mı diyeceğiz ne diyeceğiz bir, bir zamanlar <gülüyor> vallahi yani işte şey, ekonomist de Epursi Muave demiş yani hani Galileo evet Evet, hani devran dönüyor gibi mi diyeyim artık nedir ondan sonra ve şey hani Berlusconi'nin de defteri dürüldü gibi hani o yorum yaparken e, hiçbir şey tabii ki aynı kalmıyor işte Berlusconi'nin de zamanı geldi artık bir bu yana süren saltanatının belki ama bu Berlusconi gitse bile yani o çok akıllı bir şekilde mi diyeyim Kendi için akıllı bir şekilde Bu göçmen hassasiyet konusuyla Çok güzel oynadı evet, Ve belki... bir, bir el bombası gibi bırakmış olarak gidecek Yani Aynı. pimi çekilmiş bir el bombası Yani dünyanın muhtemelen bir numaralı sorunundan bahsediyoruz En patlayıcı sorun göçmen Ve giderek de işte Şimdi Türkiye'deki son güney sınırındaki durumu da Dikkata alarak bütün dünyanın en üzerinde e, durduğu bir bombadan bahsetmek mümkün. Evet. Neyse ki Anci'nde Jody var da sempati duyuluyor o zaman gel gelen gelen evet. çok önemli bir, bir iş bence. <gülüyor> evet yani, tabii ki yaptığı. tabii ki. Yoksa ha. Türkiye'de e, kimsenin böyle ilgilenince bir süre sonra göze batmaya başlayacak ve hatta hani bu insanlar sınırlarımızdan geliyorlar ve akın akın psikolojisine yol açacak bir durum da herhalde. Evet yani Birleşmiş herhalde, Milletler orası. iyi <gülüyor> niyet olarak çok bence önemli bir iş. Şey tabi tabi son derece son derece böyle hassasiyetler hakikaten önemli. Türkiye'de de işte biraz estetize edilerek taklit edilmeye bilmiyorum çalışıldı mı hani ne Ayşe Arman'ın öyle bir fotoğrafları vesaire vardı kötü bir karikatür gibi. <gülüyor> görmedim. Ben de görmedim. Evet. Afganistan'a gitmişti sanırım. Yanlış anımsamıyorsam. Kaçırmışız Allah'tan. Evet Allah'tan <gülüyor> isabet olmuş diyebilirim. Neyse e, hani böyle şeylerle zavallı çocuklarla böyle bir takım photoshoplu fotoğraflar olarak yorumlarsak olayı evet. şık giysiler içinde olmuyor. Evet. Orada tabii başka bir fikir olması lazım ortada. Neyse şimdi bu gerçekten göçmen meselesi önemli ve Berlusconi'nin bu anlamda bu göçmen meselesiyle oynama şekli de önemli. Merkez sağ siyaset olarak aslında topu aşırı sağa atıyor. Yani en sert söylemleri aşırı sağ pompalıyor. Fakat merkez sağ temsil eden Berlusconi de bunlara göz yumarak ve aynı zamanda destek de bir anlamda arada verip, Kendisi de böyle bir takım insan haklarını son derece ne diyeyim göz önüne almayan açıklamalar yaparak vesaire politikalar oluşturarak o konuyu daki çıtayı yükseltiyor adeta. Yani insanların giderek nasırlaşmasını sertleşmesini toplumun sağlayan bir tavır benimsiyor. Bugün İtalya'da kiminle konuşsanız Göçmenlerin işlediği suçlardan bahsediyor mesela evet. Yavaş yavaş işte bu şey yükseldikçe O zalimlik çıtası diyeyim Sol da bunun tuzağına düşüyor Sol da toplumu ürkütmemek için işte şey yapmak için Toplumun böyle bir derdi olduğu düşüncesinin hareketle Kardeşim siz saçmalıyorsunuz Göçmenler daha fazla suç işliyor değil Mesela işte İtalya'da bu işte romanlar çingeneler sorunu vardı. İşte çingeneler son derece yüksek suç iş işliyorlar. Oranlar çok yüksek falan filan diye ithamlar vardı. Bunu mesela istatistiklerle kanıtlayamıyorsunuz. Ama böyle bir fikir var ortada dolanıyor. Sol da işte bu tuzağa düşüyordu. Aynı söylemi pompalıyordu. İşte biraz önce bahsettiğiniz o saatli bomba birazcık bundan. Evet evet. Çok evet. yani açık kitapta da bu Hı -hı. göç meselesine ayrılmış maddede de çok ayrıntılı olarak bazı rakamlara vermiştik. Biraz geçti. Şimdi Hı -hı. yenileri daha da korkunçlar eklendi ama bu göç meselesine ya yani etik kriz içinde olduğumuzun da en önemli göstergelerinden biri sayılabilir. Tamamen e, çift standart. Tabii aynı zamanda e, kendi e, Avrupa'nın yaşam standartını da e, düşüren bir durum. Çünkü geçen e, Nisan'da e, Sarkozy mesela ve e, İtalya e, şey ve Berlusconi e, İtalya ve şey Fransa arasındaki göç e, ya, arasındaki sınırın kontrol altına alınması falan filanla ilgili görüşmeler yaptılar. Hatta Berl, şey Sarkozy kısa bir dönem kışın sınır kontrollerini bir deneme olarak başlattı İtalya ile Fransa arasında. Yani Schengen anlaşmasının işte bu şey edilmesi geri alınması ile ilgili aslında ciddi bir adım atıldı orada bir te, deneme yapıldı. Ki yani işte Avrupa'nın en büyük özelliklerinden biri bu elinizi kolunuzu sallayarak Sınırların sınırları kalkması. aşıyor olmak. Evet. E sınır kontrollerini geri getirirseniz Avrupa'nın gerçekten ne anlamı kalıyor? Evet bunu da acı acı düşünerek konuşma fırsatımız olmuş. Acı acı aslında Türkiye'nin e, biz hep acı acı düşünüyoruz birazcık hani bir, bir, bir konuşurken böyle bir Kötümser hava içindeyiz genelde Türkiye ile ilgili ama Türkiye aslında şu an Avrupa'da işte Avrupa'nın bu durğan haline karşılık olarak hakikaten çok dinamik bir ülke. Şimdi işte İtalya'ya mesela Türk Hava yolu 7 tane şey açmış. uçuş hattı açmış değil mi. Yani bu çok önemli bir şey. İnsanlar sürekli git geliyorlar, ticaretti vesairede Türkiye bir altın çağ yaşıyor yaşamakta. Ama bu altın çağı bir takım sorunlarını çözmek için değerlendirmekte de kullanması lazım. Yoksa bu çağ sonsuza kadar sürmeyecek. Bir yerde bir takılma olacak. E, muhakkak bir ekonomik krizdi vesaireydi. E, veyahut da sorunların çözülmemesinden kaynaklanan Türkiye'nin kendi içindeki krizlerdi diyelim. İlla ekonomik de olması gerekmiyor. Evet yani International Herald Tribune'da da Stephen Kinzer e hı hı. Önemli bir yazı yazmış. Aynı konuya değiniyor. Yani Türkiye'deki, Türkiye'nin şaşılacak derecedeki yükselişinin göstergesi yorumunu yapıyor. Hı hı. Ve Erdoğan'ın da bu zaferi kendi projelerini hayata geçirmede kullanacağını ama bunun tersini yapması gerektiğini söylemiş. Otoriter evet. tarzına çeki düzen verip yani dünyanın neredeyse en istikrarsız bölgesinde sükunetin sağlanmasına yardımcı olması gerektiği gibi bir şeyler yazmış yani Orta Doğu ya da model olarak. Ee, bu konuda göçmen meselesi de dahil buna. Şu, bir modellik yapmasının iyi olabileceğini yazmış. E, Kenze'nin yazısını okumadım. E, ama e, dedikleri elbette doğru. E, belki şunu söyleyebilirim. Türkiye'nin yani çılgın projeler değil de öyle daha küçük projelerle gidilse aslında zaten Türkiye Türkiye bir çılgın proje yapmış olur kendi çapında. Eğer insan haklarını şu an kendine bir eksent bir pusula edinebilirse Avrupa'nın da aslında önüne geçmiş olur bir anlamda. Yani önüne geçmek derken illa böyle bir hırsla o model olalım veyahut da işte öncü olalım gibi bir dönüştürücü güç olalım değil. Yani kendi içinde bunu yapabilse aslında bölge için ve hatta Avrupa için... ...de önemli bir şey yapmış olur. Çünkü uluslararası ilişkilerde şeye inanıyorum... ...belki çok fazla olaylara... ...böyle diplomasiydi vesaireydi... ...falan filan bir takım... ...büyük projeler gibi bakılıyor. Veya o ülke bunu yaptı, o onu yaptı. Ama sanki ülkeler arasında... ...bölgeler arasında gizli damarlar da var. Can damarları da var. Ve bir geçirgenlik söz konusu. Hatta yani illa coğrafi komşuluk da olması gerekmiyor. Mesela 2007 döneminde... ...niye Türkiye'de bu kadar bazı şeyler sert yaşandı Amerika'daki mesela durum yüzünden Irak bence savaşı yüzünden bu psikoloji yüzünden böyle bir akım adeta dünyada vardı ee, insanların işte şey yapılması damgalanması takip edilmesi mesela Health Tribune'dan başka bir haber örneği vereyim şey vardı Julian Cole diye Michigan Üniversitesi'nden bir profesör Bush döneminde CIA tarafından takip edilmiş ve özel hayatı fişlenmiş etmiş çünkü e, Call'in çok önemli bir e, informed comment diye. Informed Juan Call, değil mi? Evet. Evet evet. Ondan sonra e, şey var, e, blogu var e, ve bundan dolayı peşine e, düşülüyor. Yani evet. onu işte şey yapmak için lekelemek için vesaire. E, ya yani, aynı şeyler Türkiye'de de yaşadık. Ve hala da yaşamaktayız aslında e, maalesef. Ama yani o e, şeyler adeta akımlar e, dediğim gibi o can damarlarından gizli e, dünyayı, bölgeleri dolaşıyor ve birbirine akıyor. Evet bu Çünkü, söylediğin önemli. Yani Kenzer'da şeyi de belirtmişti. Yani Türkiye Cumhuriyeti Kuruluşu'nun ilk 80 yılında generallerin hakim olduğu bir ülkeydi. Ve dünyada neredeyse hiçbir rol almadıydı. bugünse Türkiye'nin canlı bir demokrasi işte hem Ortadoğu hem Kafkas'da hem Kuzey Afrika hem Balkanlar ve onların ötesinde büyük bir güç olarak bir durumu olduğunda vurgulamış yani. Bu aslında işte Türkiye'nin kendisinden kaynaklanan, halkından bence kaynaklanan ve dışa açılımından kaynaklanan bir durumdu. Ondan sonra politika bunu sahiplendi. Hep bence o anlamda evet, yanlış çok, okunuyor. Evet, çok doğru. Evet. Ee, ve şimdi politika bunu bilerek ve isteyerek de sahipleniyor. İşte Erdoğan'ın o balkon konuşmasında da bütün e, şeye, eski Osmanlı coğrafyasına tek tek e, şehir şehir isim sayarak yani insanlar halklara hitap eden bir taraf vardı. E buna peki layık olunabilecek mi? Layık olunması için ne yapılması gerekiyor? İşte Nasıl o da soru çok açık bu aslında. işte. <gülüyor> evet Evet. <gülüyor> evet süreyi evet. de bitiriyoruz. Evet. Tamam, bitirirken de bizden de bir şarkı var. Manuçao'dan Klandestino'yu çalıyoruz. Seni. Evet ben söylemeyeceğim <gülüyor> hiç sorun yok. <gülüyor> çok teşekkürler. O zaman, o zaman görüşmek üzere. <gülüyor>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 Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar soy una raya en el mar fantasma la ciudad Mi vida va prohibida dice la autoridad Solo voy con mi pena solaba mi condena correré mi destino Por no llevar papel, perdidos en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebra ley, mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal.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 Çiftler, clandestino, tiydemet, clandestino, tiydemet, clandestino, mano negra, şimdi müslimler Seyyare Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Radyo program destekçisi olun.